Abiler biliyorum yorgunuz ama vallahi kabirde çok lazım olacak bu işler. Kur'an eczanesinden yeni bir derman işleyeceğiz abi. Kur'an-ı Kerim nasıl ki bir insanın envai çeşit hastalığı olabilir ve hemen hemen her birinin karşılığı bir eczanede mevcuttur. Aynen öyle. Kur'an-ı Kerim geniş bir eczanedir Fatih abi. Ve her insanın manevi bütün hastalıklarının dermanı vardır. Kur'an-ı Kerim'in ahir zaman hastalıklarının yazıldığı reçetenin adı da Risale-i Nur tefsiridir neden bu asırda bunu okuyoruz anlatabiliyorum değil mi? Kur'an'ın içinde bizim birçok kapıda arayıp bulamadığımız bütün her birinin dermanı var Seydi abi Seydi abi bir gün İbnül Arabi attan düşüyor abi alttan düştüğünde bacağını kırıyor tabi yanında talebeleri yani onun gözüne toz kalsa can verecek talebeleri var ve çok rahatsız oluyorlar İbnül Arabi'nin yanına gidiyorlar ya şeyhim bir şeyin var mı diye uzatırken telaş etmeyin Hı. geçen hafta fatihayı şerh ederken ayağımı kıracağımı içinde görmüştür Hı. bir insan neyi arzu ve talep ederse kalbiyle mutmain olarak inansın ki kesinlikle aradığı hak kitap olan Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcuttur. Sorun şu sen güzel aramayı biliyor musun? Kur'an'ın iki büyük özelliği var abi. Bunlara ayrıntılı girmeyeceğim. iki cümle söyleyeyim. Birincisi fesahattır. Fesahat demek bir şeyin grameri olması ve içinde düğümlü cümlelerin geçmemesi demektir. İkincisi belagattır. Belagat demek hem fasih olacak hem mukteza ile mutabık olacak. Buraları özet geçip şunu söyleyeceğim. Belagat kelimesinin ne olduğunu bilmek zorundayız. Hale uygun söz söylemek demek. Ali Hoca tekrar alabilir miyim? Belagat ne demek? Hale uygun söz. Hale uygun söz. Söz söyleme sanatına deniyor Fatih abi? Hı. Belagat deniyor. Bir gün abi Necip Fazıl'ın eski arkadaşları yanına geliyor. Ya sen eskiden içki şişelerinden başını kaldıramıyordun. Senin eski hayatını bilmiyor muyuz? Şimdi ne oldu namazmış, hacıymış, hocaymış böyle böyle bunlarla uğraşarak mı bizi alt atacaksın diyor. Necip Fazıl cevap veriyor. Ben eski hayatımın yapraklarını buruşturup bir çöpe attım. O çöpü karıştıran ya ittir ya çakaldır diyor. Wow. Haydarinnar! <gülüyor> Belagat ne demek anlıyor musun Mert? Bir gün abi Fuzuli'yi biliyorsunuz o dönemin başka bir şairi daha var. İsmi Ruhi. Bunlar da arada atışıyorlar abi. Bir gün bir sarayın bahçesine gidiyorlar. Ve sarayın bahçesinde Seyidi abi bir tane köpek var. Ruhi Fuzuli'ye diyor ki, ey Fuzuli! Şu güzel sarayın cennet mekan bahçesindeki iti görür müsün? E görürüm diyor. İşte bu kadar güzel bir sarayın cennet mekan bahçesindeki bu it fuzuli diyor. <gülüyor> fuzuli cevap veriyor. O zaman sıkalım gırtlağını çıksın içinden ruhi diyor. <gülüyor> Olayı kapatın lan, kapatın lan. <gülüyor> Kuttar Vadisi'ne döndü ortalık. <gülüyor> i̇şte mermiye kafa atanın torunları bunlar abi. <gülüyor> abi çok fena. İşte yerinde nokta atış. Cuk diye oturabilen söz söyleme sanatına çok güzel abi. Belagat deniyor. Belagatta abi çok uzuzi bir kaide var. O dili çeviremezsin. Mana kısırlaşır çevirirsen. Çünkü vakfetmeyecektin ciheti Aşkatan'ın tenin mütevelliyi kızı sevmek. Ne vazifendi Hadi çevir. Çevir. <gülüyor> çevir. Bil illeti kıl sonra müdavata tasat her merhem her yerliye derman mı sanırsın hiç ummadığın çözer esrarı derunun? Sen herkesi kör alemi sersem sen Çevir! <gülüyor> çevir baba! Çevir şu kürsüden yine çevir. Çevir Yunus'u çıkaracağım. <gülüyor> Allah. Abi belagat anlıyor musunuz? Ne demekti Fatih abi? abi? Yerinde söz söyleme sanatı. Bir şeyin belagatli olmasında çok hususi bir olay var. Onun dilini bozamazsın. Bozduğun anda problem çıkar. İşte, bir dönem bazıları Sadece Kur'an'ın mealini eline almışlar Tekrar ediyorum çok önemli Kur'an'ın mealini okumakta bir beys yok Sadece meal okursan Bence kafayı karıştırabilirsin Bir dönem bazıları Anlaşıldı değil mi? Kur'an'ın mealini okumak problem değil Sadece meal bana yeter Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok dersen Kur'an'ın meali Kur'an'ı Kerim değildir bunu bilesin Bu yüzden Şahin abi Kur'an'ın meyalini ellerine alıyorlar ve açıyor diyor ki Yahu bu Rahman suresinde 19 defa aynı ayet geçiyor. Ömür açıyor diyor ki yahu besmele aynı besmele değil mi? Neden 114 defa geçiyor ve ondan sonra ne diyor biliyor musun Şahin abi? Kur'an'daki bu lüzumsuz tekrarın ne gereği var? Ana konu belli oldu mu? Türkçe okuyor kendi fasih ve beli dilinde okumuyor ve devamında bir tekrar görüyor ve tekrardan sonra ne diyor Turgay abi? Soruyu alayım. Bu lüzumsuz tekrarın Kur'an'da ne işi var? Doğru mu abi? El cevap, Kur'an bir zikir kitabı, bir dua kitabı, bir davet kitabı olduğundan Nazaran surelerinde vuka gelen tekrar belagatçe. Ne demekti belagat abi? Yerinde söz söyleme. Belagatça aynı isabet ve aynı hikmettir. Şimdi abi üç tane kelimeyi çok iyi bileceğiz, çok iyi. Kur'an-ı Kerim'in üç özelliği var. Ali abi birincisi zikir, ikincisi dua, üçüncüsü davet. Ömer tekrarlar mısın? Kur'an'ın üç özelliği var. Bir, zikir. Oğlum hangi alemde yaşıyorum? Daha biri söyle. Bir ne Muhammed Emin? Zikir. İki ne Muhammed abi? Dua. Dua. Üç ne kardeşim? Dua. Davet. <gülüyor> Hayır yanlış, sen cehenneme gideceksin <gülüyor> Neydi Fatih abi? Bir, Kur'an zikir kitabıdır. İkinci olarak neydi? Dua kitabı. Üçüncü olarak davet. Abiler bunu bilmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'in üç tane temel amacı var. Tekrar ettireceğim çünkü içimize yerleşmesi lazım. Şahin abi alabilir miyim? Bir neydi? İki neydi? Üç neydi? Allah razı olsun, cennetliksin. Bak şimdi abi. Çünkü... <gülüyor> Sen cennem ala. Çünkü... Çünkü zikir ve duadan maksat Sevaptır ve merhamet ilahiyeyi Allah'ın sana acımasını celbetmektir. Bak abi Allah'ın merhametini istemeyen hiçbir insan yoktur. Ben küçükken abi hiç umutmuyorum bir tane oğlanın oyuncağını kırmış Tabii kafasıyla beraber öyle boş oyuncak kırmayız. <gülüyor> çocuğun oyuncağını kırdım. Ardından abi abisi mi atası mı dedesi mi hatırlamıyorum çok küçük. Abi geldi ben korkmaya başladım Seydi abi. O an içimden dedim ki hani böyle hayal dünyası daha geniş yaş grubu onlar. Dedim ki abi. Ya keşke bir büyük gelse, hem benim yanağımı okşasa, hem onun yanağını, hem de kırdığım oyuncaktan ikimize aynı anda olsa dedim. Ne kadar kötü birdi ha? İnsan çok ciddi manada merhamet istiyor. Kafir bile Allah'ın merhametini istiyor. Bir hayret yok ama varsa biz cennete. Diyor mu demiyor mu? Diyor. Görüyor musun? Herkesin fıtratında, yani ruhun yaratılış algoritmasında merhameti Allah'ın rahmetini celbetmek mevcuttur. Doğru mudur abi? Bu celbetmek mevcut olduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in bu üç özelliği aynı ispattır. Ne gibi? Ben önce soruyu alayım. Ömer soruyu tekrar alayım. Kur'an-ı Kerim'de lüzumsuz tekrar etmeden... Evet. Adam diyor ki Türkçe okuyor tabii onun sorusu. Estağfurullah bizim sorumuz değil. Diyor ki ben Türkçe okudum sürekli tekrar var. Bu lüzumsuz tekrarat niye var diyor. Doğru mu abi? Bakalım. Bir, Kur'an bir zikir kitabıydı. Zikir sevap demektir abi. Bir insan dünyada da para kazanmaya bıkmazken sürekli günlük la ilahe illallah la çekse ve sevabı artsa. Buna hiç bıkar mı abi bir insan? Bıkmaz değil mi? Peki Kur'an'da sürekli aynı ayetler geçerken sürekli aynı sevabı kazanılsa bir adama denebilir mi niye tekrar edip duruyorsun? Çok saçma oldu değil mi Fatih abi? İkincisi neydi Fatih abi? Ne kitabıydı Kur'an? Bir dua kitabıydı, babasından bisiklet isteyen çocuğu hatırlayın. Kaç defa ister Ömer? Baba baba baba baba baba baba baba defalarca ister. Neden? Babasının merhametini celb ettirip kopardığı yerde bisiklet aldırır babasına. Aynen öyle de! Bisiklet değil, ben cehenneme girmemek istiyorum. Kaç milyar defa söylesem gene az değil mi? Peki böyle bir dua kitabına denilebilir mi? Niye aynı şeyi tekrar edip duruyorsun? Oldu mu? Üçüncü neydi? Bir davet kitabıdır. Birini yarım ağzınızla düğününüze davet edin kesin gelmez sebep. Lan kim yarım altın takmak ister? <gülüyor> Bu yüzden yarım altını kaçırmamak için ne yaparsın? Abi benim düğünü unutmuyorsun değil mi diye her yere afişini bastırırsın abi. Neden? Çünkü davet ısrarla kesinleşir. Duada bir zikir kitabı olduğundan Seyyid abi çok fena gülüyorsun ha 2. Dua kitabı olduğundan 3. Davet kitabı olduğundan tabii ki de bunlar sürekli ıslarla tekrar gerettirmesi aynı hikmettir ve devam ediyorum İkinci nokta Kur'an bütün beşerin tabakatına hitap ve deva olduğu için, Kur'an herkese deva, deva mıdır abi? Peki herkese hitap ediyor mu? Benim günlük 18 saat çalışan abilerim var, onlara da hitap ediyor mu? Ediyor. İşi çok rahat olan abilerim var, onlara da ediyor mu? Ediyor. Köydeki amcama hitap ediyor mu Muhammed Emin? Ediyor. Peki benim Oxford'ta tanıdığıma da hitap ediyor mu? Ediyor. Kur'an'ın tabakası, herkese. Zaten bak bu ayrı bir olay. Bir tane profesörünün ordinaryosunun kitabını alın, siz bile anlayamazsınız abi. Ama Kur'an'daki mükemmel belagata bak. Herkes anlıyor ve devam ediyor. Kur'an bütün beşerin tabaka altına hitap ve deva olduğu için zeki, gabi, taki, şaki, zahid, gayrı zahid bütün insan tabakaları şu hitab-ı ilahiyeye mazhar ve bu edzaniye i rahmeniyeden ilaç almaya hakları vardır. Halbuki, çok önemli, Kur'an'ı tamamen ve daima okumak herkese nasip değildir. Neden? Birinin 18 saat işi var, birinin rahat günlük 2 saat. Aynı olabilir mi okuma süreleri? Olamaz. Bir tanesinin dili çok yatkın, bir tanesi çok sancı çekiyor okurken. Aynı olabilir mi? Olamaz. Peki bize bakalım. İçinizde ben her gün Kur'an'ımı okuyorum diyen var mı? Abiler ben böyle soruyorum. Lütfen çekilmeyin. Kardeşiz biz ya. Soruyorum abi burası çok acı. Biz Müslümandık değil mi abi? Şu sohbet dinleyecek işte camiada yok mu ben her gün Kur'an okurum diyen? Allah razı olsun. Her gün okuyor musun Selahat? Allah yeni öğrendiğin şimdi. <gülüyor> tamam. Her gün yok mu? Peki ben Kur'an'ı en az bir defa bitirdim diyen var mı? Evet abi Arapça soruyorum bir defa bitirdim diyen sayısı bu kadarsa sanki gene içimizde ciddi bir problem var şimdi bir soru soracağım Böyle bir mecliste bile Kur'an'ı bir defa bitiren sayısı bu kadar azsa Ömer bir de dışarıyı da hesap ettiğinde Kur'an'ı tamamen bir insanın her gün okuma ihtimali neredeyse imkansıza yakın olduğu için sürekli önemli ayetler içerisinde Tekrar ediyor ve bir gün Yasin'i okuduğunda bir bakıyorsun ki onun içinde olan aynı manalar, iman hakikatleri, cennet, cehennem meselesi bir gün Rahman suresinde de aynı şekilde tecelli ediyor. Başka gün Yusuf suresini okuduğunda da aynı lezzeti ve hakikatleri idrak edebiliyorsun. Sebebi ne? Çünkü insanlar her gün bunu okuyamadığında Kur'an'ın her bir parçası Kur'an'ın tamamının meselesini derc edecek şekilde Allah'ın kelamıdır şikmeti görüyor musunuz? Bunun için lüzumlu olan daima okumak herkese nasip değildir. Bunun için lüzumlu olan maksatlar, ne o maksatlar? Cennet, cehennem, ruzah ilahi. Hüccetler, ispatlar bilhassa uzun surelerde tekrar edilmiştir ki Her bir sure hemen hemen bir küçük Kur'an hükmünde olsun. Cümlelere bak. Herkes Suhuletle, kolaylıkla istediği vakit, istediği sureyi okumakla tam Kur'an'ın sevabını kazanabilsin. Bir sure okuduğunda da cennet, cehennem, iman hakikatleri, amentu bahsini anlayabilirken öbürünü okuduğunda gene anlayabiliyorsun. Sebep ne? Çünkü tabakatımız farklı farklı olduğundan Allah bize rahmet edip bütün önemli meseleleri her birinin içine koydu. Görüyor musun? Rahmete bak, rahmete! Üçüncü nokta, cismani ihtiyaçlar, benim yemek yemem gibi değil mi? İki öğün, üç öğün, ya Fatih abi 10-13 öğün, yani kişiden kişiye bu da tabakatı var yani. Fatih abi bizi bile yer. Cismani ihtiyaçlar vakitlerin ihtilaflarıyla tebeddül eder. Moksan ve fazlalaşır mesela. Havaya olan ihtiyaç her anda vardır. Bak bir rahmet daha söyleyeyim mi sana? Şimdi ben suyu nasıl içmek zorundayım abi? Buradan içebilir miyim Fatih abi? Çık, çık, çık, çık, çok komik oluyor değil şey, mi? Çok komik bir durum oluyor. Peki Cenabı Allah havayı böyle değil de böyle çekmek zorunda kalsaydın olacaktık. Görüyor musun? Şu saati takabilecek bir vakit dilimi bulamazdık. Uyuyamazdık bile. Rahmeti görüyor musun abi? Havaya olan ihtiyaç her anda var. Suya olan ihtiyaç midenin harareti zamanlarında olur. Değil mi abi? Mide sinyal verir benim üreni seyretmen lazım dediği anda değil mi abi? özür diliyorum hem tuvaleti ihtiyacınıza hem su ihtiyacınıza belki gidertebilir bu sinyal gıdaya olan hacet her günde olur mesela mersin çocuğu haftada bir tantunu yemeden alarm çalar problem yaşar o bünye ziyaya olan ihtiyaç aleyhiser haftada bir defa lazımdır olay geliyor neyi anlattı Fatih abi? bedenin ihtiyaçlarına değil mi beslemek zorundasın hatta hastalan başka bir şey besleyecen Sesin kısılsın, başka bir şey besleyeceğim, akciğinde problem olsun, keçip onun yüzüne besleyecek Boğazında zencefille. Doğru mu abi? Her birinin ayrı hususu, ihtiyaçları varsa, cümle önemli. Her anda Allah kelimesine ruhun ihtiyacı vardır. Her vakit besmeleye her saatte la ilahe illallah'a ihtiyaç vardır. İnsan sadece Maddeden ibaret olsaydı amca abi maddi şeyler ona yeterdi. Ama ne diyorum Mevlana? Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür gülistan olursun. Diken düşünür dikenlik olursun. Madem ruhun her daim Kur'an'a ihtiyacı var. Siz hiç Kur'an okuduğundan dolayı işlerim ters gitti diyen birini duydunuz mu Şahin abi? Ama zıttını duyduk değil mi? Abi ruhum kabza girip daralmıştı. Ya bir Kur'an okudum rahatladı. Ve bunu neden daralma kabz alarmı geliyor? İşte ruhun açlık sinyali. Sen Kur'an tekrarını ihmal ediyorsun diye Ruhun kabz demek Arapçada aslan pençesinde sıkışmak demek. Böyle birden daralır. Birden daralmayı yaratan kimse Kur'an ihtiyacıyla O'nu bas genişleten de aynı Allah'tır. Bu da bize la ilahe illallah ihtiyacını doğurur. Acıktıkça tekrarlanan ayetlerin sebebi. Cümle çok önemli. Çok çok önemli Seyda abi hazır mısın? Önce soruyu hatırlamam lazım. Fatih oyuncu soruyu hatırlatır mısın abi? Kur'an'da sürekli tekrarlatın sebebi nedir? El cevap ihtiyacımız tekrarladığı için Kur'an'da kendini tekrarlamaktadır. Var mı? Bir anda bir huzur yakaladım, 60 yıl önce devam etti. Yok değil mi Gökhan? Bir gün üzülüyorsun, ağlıyorsun, gülüyorsun. Ya polar bozukluk oluyor insanlarda. Üzülme gülme aynı anda. Ne yapacağımızı çeşitiyoruz. Neden sürekli bu sinyaller? Kur'an'a tekrarlı ve düzenli bir ihtiyaç sinyali veriyorum. Ve devam ediyorum. Dördüncü nokta, son nokta. Bilirsiniz ki Kur'an, bu metin, dini azimin esasatını ve İslamiyet'in erkanını tesis ettiği gibi içtimai-beşeriyeyi tebdil eden, düzelten, değiştiren bir kitaptır. Malumdur ki müessis olan zat vaaz ettiği esasları, ortaya koyduğu o ritüelleri, düsturları güzelce yerleştirmek için cümle çok önemli. Ne için abi? Kur'an ayetlerini güzelce yahu şu kalbin tam bir sindirsin şu Kur'an kursağından tam bir geçmesi için tekrarlara çok ihtiyacı olur Evet, tekrar edilen bir şey sabit kalır. Tekrar edilen bir şey? Sabit kalır. Tekrar edilen bir şey? Sabit kalır. Tekrar sabit kalır. edilen kalır. bir şey? Sabit kalır. Sa... <gülüyor> tekrar edilen bir şey? Sabit kalır. Kaldı mı? Kaldı sabit kaldı mı abi? Söyle cümleyi. Sabit kalır. <gülüyor> <gülüyor> abi yalla bir şey sabit kaldı ama ya. <gülüyor> en son ölüm diyordun abi. Lan onu bitirdik. <gülüyor> Bak abi. Önemli evrakları. Tüccar abilerim iyi bilir. Zaten tüccar abilerim iyi tüccar. Değil mi Saygıdeğer Bey? Önemli evrakları insan çok tekrar eder. Doğru mu abicim? Önemli çünkü. Bak şimdi. Fatih abi hazır mısın? Seninle bir örneklendirme yapacağız. Fatih abi sen bir fabrika sahibisin. Tamam mı? Fatih Yemekçilik Ltd. <gülüyor> Şti. <gülüyor> tamam mı abi? Senin bir yemek şirketim var. Savaş olsa da uyuyabiliyorum. Tonla elemanım var. Senin bünyende bin eleman çalışıyor. Bak abi örnek çok önemli. Senin benden haberin yok, benim iş başvurum da yok, evraklarımı da almamışsın ama gelip ara sıra arasına yardım ediyorum abi. Aradan 30 yıl geçmiş, düzenli olarak senin şirketine gelip yardım ediyorum ve 30 yıl sonunda gelip diyorum ki Fatih Bey, oğlum sen kimsin ne Fatih Bey'i? Fatih Bey ben sizin fabrikanızda sizden habersiz sürekli çalışan ama size evraklarını teslim etmeyen biriyim. Acaba 30 yılı geçmiş bir insan gibi benim de emekli maaşımı verir misiniz diyorum. Verir misin abi? Değil mi? Verir ama maaşı değil. Aynen öyle de. Öldüğün anda bir bakıyorsun iman evraklarında eksik çıkıyor. Soruyorum cennet denilen emekli maaş abi alınabilir mi? İşte Allah sürekli tahattür ettirmek için bir ayetin içine Kur'an'ın hemen hemen tamamını tekrar ediyor ki Ey kulum bu önemli iman vesika ve evraklarını ihmal etme senin evrakların noksansa emekli maaşın da nakiz kalacaktır. Şöyle diyor bir tanesi dedi aramadan bulamazsın dedi arasan da bulamazsın